45, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Hazreti Ebu Bekir'i İslam'a davet etmesi, evet, Ebu Bekir Sıddık evinden çıkıp Resulullah'a gidiyordu, cahiliye döneminde de Peygamberin dostu idi, Resulullah ile yolda karşılaştı ve, ey Ebel Kasım, bu Rasulü Ekrem'in künyesidir, sen kavminin meclislerinden kayboldun, onların yanına gelmiyorsun, seni atalarını ayıplamakla itham etmektedirler, dedi, bunun üzerine Resulü Ekrem, Ebu Bekir'e hitaben, ben Allah'ın Rasulüyüm. seni Allah'a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 Ebi Seleme bin Abdülist Erkam bin Ebi'yle Erkam'ı getirdi, onlar da Müslüman oldular.